Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Avrupa'dan Almanya'dan Frankfurt'tan efendim Kuzey Amerika'ya geçtik. Ee, oradaki kardeşlerimizi, dostlarımızı efendim memnun etmek için, ziyaret etmek için. Çünkü davet ediyorlardı, davet etmişlerdi. Ayrıca eğitim toplantılarına katılamamıştık ama geçti olsa bize gene buyurun demişlerdi. Onun için ziyarete gittik. Tabi inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. O cümleye, o gruba, o hadis-i şerifin e, anlamı içine girer faaliyetlerimiz. E, hadis-i olarak rivayet edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki Hakkat muhabbeti lil mütezazirine fiye Benim rızam için birbirlerini ziyaret edenlere benim muhabbetim yani Allah'ın kulu sevmesi, razı olması benim muhabbetim vacip olur, hak olur diye buyuruyor. allah Teala Hazretleri bizi de e, sevgisine, rızasına vasıl eyler. İnşallah Müslümanlar arasındaki muhabbetleri, dostlukları, allah Teala Hazretleri ziyaretleri, yardımlaşmaları, samimi ilişkileri kuvvetlendirsin. Çünkü Müslümanlar e, dünya üzerinde, dünyanın her yerine yayılmışlar maşallah. Amerika'da da onu görüyoruz. Avrupa'da ben şaşırdım. Hiç ummadığım kasabalarda efendim kapalı başörtülü Müslüman kardeşler gördüm. Efendim Camiler açılmış. En ummadığım uzaktaki kasabalara dahi yayılmışlar. Hatta Almanya'da Türkleri, Müslümanları, camileri ezanı bilmeyen, duymayan, tanımayan hali kalmamıştır. Amerika'da da öyle. Elhamdülillah. Her yerde İslam yayılıyor. Amerika'da ayrıca e, çok güzel e, şeyler gördüm. Hürriyet havası var. Herkes serbest. Çeşitli efendim, medeniyetlere mensup, anlayışlara mensup insanların bir arada huzurla yaşaması esas almış bir toplum. Kendi tabirleriyle multicultural diyorlar çeşitli değişik kültürlere mensup insanların huzur içinde birbirlerine tecavüz etmeden baskı yapmadan yaşamasını esas almışlar. Devletlerinin e, varlığı ve bakası buna bağlı olduğundan buna çok önem veriyorlar. Birisi ötekisini inancından dolayı kınasa baskı yapsa efendim e, polis gelip onu sorgulamaya hak kazanıyor. Kimse kimse o vakfından inancından dolayı <gülüyor> kılığından, kıyafetinden başörtüsünden dolayı Tınamıyor. güzel bir şey. İmrendim tabi paralarına in God trust biz Allah'a tevekkül ediyoruz diye efendim tevekkül ederiz diye yazmış olmaları da e, başka şeylerde paralarda görülmeyen güzel bir şey. Yani e, inançlarını paralarına herkesin elinde dolaşan paraya aksettirmiş oluyorlar. İnançlarının şekillerini efendim işaretlerini paralarına işlemiş oluyorlar. Bunlar tabi güzel şeyler. Ee, i̇nsan burada e, bu duygularla e, yani medeniyetin karşılıklı insanların birbirlerine, inançlarına sevgi, saygı duymasının, ilgi duymasının nezaket ve efendim, zerafet dairesi içinde birbirlerine bakmasının güzelliğini görebiliyor. İnşallah bizdeki aşırılıklar, sivrilikler de diğer e, taraf olur da o güzel engin İslam'ın güzel engin tatlı kardeşlik havası hakim olur. Kimse kimseye yan bakıp efendim kaçıp baskı yapma, kalkışmaz. İslam'da muhabbet çok önemli. Müslümanın Müslümanı sevmesi fevkalade önemli. Candan bir ile Müslümanlar birbirlerini kardeş olarak görüp efendim yardımlaşması lazım birbirlerini sevmeleri gerekiyor ihtiyaçlarına yardımlarına koşmaları gerekiyor yalnız burada hoşuma giden bir başka şey dış görünüm olarak efendim sonbahar yaklaştı tabi havalar güneşli gidiyor ama artık e, bugün bu sabah e, bir hayli serindi hatta öğleye kadar geziğim yerlerde padişehirle bile efendim, güneşe rağmen e, serinini hissettim burada çok güzel bir şey oluyor ...yapraklar kimisi sarılıyor... ...kimisi de son derece güzel... ...asel renkler dediğimiz... ...canlı renklerle kırmızı, mor... ...rengarenk oluyor... ...yani ormanlık, ağaçlık kısma baktığınız zaman... ...bir renk cümbüşüyle karşılaşmak... ...gerçekten güzel bir... ...görünüm... ...sıcak bir görünüm veriyor... ...çok güzel... E, ...kaldığımız evin... ...önü çayır, çimen, sağı ...yani aslında... 8 tane dairenin bir arada olduğu bir blokta yaşıyoruz ama son derece güzel, ferah yapılmış evler. Üç tarafı çayırlık ve çayırlar yemyeşil, insan imreniyor ve üzerinde sincaplar ve tavşanlar koşuşuyor. Yani her an e, tavşanları görmek mümkün. Bugün de e, sabahleyin arabaya bindik, ana caddede gidiyoruz, ah bir telefon şey olsaydı elimizde, hele objektif veyahut bir el olsaydı. Çok güzel bir olay. Efendim aşağıdan varsalar yokuş aşağı böyle birbiri arkasına dizilmiş akarken yolun üstünde bir taraftan öbür tarafa uzanan kalın tellerin üzerinde elektrikli sinyallerin kırmızı, yeşil, sarı yanan sinyallerin üzerinde baktık sincabın birisi köprüyü üstten geçiyor. Yani üst geçit eee geçidi gibi. Çok hoş bir manzaraydı. Tabi hayvanlara da bir müsamaha var burada. Yani hemen tavşan var, yakala, vur, kes, öldür, sincaf var, yakala, kovala, taşla. Böyle bir şey yok. Hayvanlara da bir böyle hayat hakkı tanımışlar. O da güzel. O sevgi, o muhabbet de güzel bir şey. Özellikle sevgili kardeşlerim. Evet, e, şimdi bu sevgiyle, muhabbette... Dostlukla ilgili sözlerden sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi Ssalem Efendimizin hadis şeriflerine geçiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Abdullah ibn Mubarekim e Efendimiz rivayet ettiğine göre, ben akarra bir aynı müminin akarra Allahu bir evmel görmel Kim bir mümin kulun gözünü Efendim serinletirse. Yani göz serinliği verirse ona, Allah da onun kıyamet gününde o kendi zatına, kendisine göz serinliği verir. Göz serinliği Araplarda yani gönül hoşluğu, gönül şenliği manasında kullanılıyor. Yani gözümün şenliği e, dediği zaman, yani gönlümün şururu neşesi manasına geliyor. Kim bir kimsenin gönlünü, gözünü e, serinletirse yani, kuret-i ayin dediğimiz durum olursa, yani gönlünü hoş ederse, sevindirirse demek. Kim bir müminin kalbini yapar, sevindirirse Allah da onun ahirette kalbini hoş eder, onu sevindirir, onun gözünü şenlendirir, sevin, serinletir diye buyurmuş oluyor. Buradan tabii Müslüman'ın Müslüman'ı sevindirmesi gerektiğini onun, onun sevineceği hareketlerde bulunması, tavırlar takınması gerektiğini, yüzüne gülerek bakması gerektiğini efendim e, güzel sözler söylemesi gerektiğini anlıyoruz. E, hemen e, tabi bu arada şeklen e, yapılması gereken iş olarak da musafaha dediğimiz hadise var. O husustaki bir hadis-i şerifi de okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tamamı tahiyyedi, el-ahsü yedi El bir yumla. Ebu i̇mam el Elbahi Hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki selamlaşmanın tamamı mükemmel olması, kamil olması el elini tutmakla olur. Karşısındaki kimsenin elini avuçlarına almakla olur. Ve sağ eli ellerle efendim musafaha yapmakla olur. Yani bir insan bir kimseyi sevdi mi elini avucuna alır. Hem bir taraftan eli, elini tutarken sevgiyle, bir taraftan da sevgiyle yüzüne bakar, tatlı güzel sözler söyler. O manzara canlanıyor gözümüzün önünde. Yani Esselamu Aleyküm demek bir selamdır. Ama selamlaşmanın tamam olması eli tutmakla efendim sağ de musafaha yapmakla olur diye Efendimiz buyuruyor. Musafaha dediğimiz e, selamlaşma elleri tutuşarak yapılan selamlaşma, tokalaşmadan daha başka türlüdür. Şöyle baş parmaklar yukarıda olmak üzere yapılan bir e, el tutuşma şeklidir. E, her iki elde birden, karşı tarafın iki eli tutulursa, daha samimi, böyle daha candan bir durum oluyor. Bazıları da efendim şey yapınca e, müsafa ederken e, hürmeten karşısındakinin elini öpmeye kalkıyorlar. Efendim onun üzerine Öfteki de öptürmemeye uğraşıyor. Bunları böyle haremi i görüyoruz böyle güzel tevazu sahnelerini. efendim e, Şey e, o da onun elini öpmeye çalışıyor filan. Hatta geçen gün bendeniz e, hayırdır inşallah rüyamda gördüm. E, hocamız aleyh efendim e, şöyle ön tarafta namaz kılacakmış. Efendim, e, sünnet kılıyoruz. Ama deniz kenarı gibi böyle kumsal bir yer, efendim, e, ileriye doğru gidecek 10 metre kadar, orada imam olacak. Deniz önümüzde engin, efendim, e, işte babam, Necati Efendi de ön tarafa çağrılıyor işte, imamın arkasındaki boşluğa, yaşlısınız, muhteremsiniz, gelir filan diye, babam da siz geç verin diye işaret ediyor önündeki sakandı kimselere, bunlar da ısrar ediyorlar, babam geçsin filan diye ee, birbirlerine musafa edelim derken efendim e, ellerini tutup el öpmeye kalkıyorlar birbirlerinin ellerini efendim o da onun elini o da onun elini öpmeye kalkışınca bir tevazu sahnesi oluyor hem muhabbet hem de karşı tarafı kendisinden üstün görüp el öpmek istemesi bir tevazu oluyor o karşı tarafında bu tarafın elini öpmek istemesi. Aynı tevazuya sahip olduğunu gösteriyor. Hem muhabbet var, hem mahviyet var, hem tevazu var, hem sevgi, hem saygı, her şey var. Hocamız uzaktan bakıyor. Efendim onların halini görünce yanlarına yanaşıyor. O da onların ellerine, ellerini katıp onların ellerini öpmek ister gibi. O da bir daha üstün bir tevzu serince ben tabii böyle sevincimden ve hayranlığımdan ne kadar güzel tevazu diyor rüyada şöyle kumlara şey yaparak nest Olarak çöplendiğim bir şekilde yaslanıyorum. filen Sonra da denize doğru yürüyorum. Efendim e, suların içine de ayaklarım giriyor. Meslerim varmış, çoraplarım varmış. Sonra onları çıkartıyorum. Hasılı e, yani bu benim gördüğüm bir rüya bu vesileyle hayırlı inşallah onu anlatmış oldum ama e, böyle elle e, şey yaptığı zaman, musafaha yaptığı zaman e, selamlaşma daha ...sıcak olmuş oluyor. Sevgi daha güzel... ...ifade edilmiş oluyor. O zaman... ...selamlaşmanın tamamı böyledir... ...diye bildirmiş. Selamlaşma... ...bir muhabbet eseridir. Bu daha üstün bir... ...şey eseridir. Sevgi eseridir. Bunların hepsi çok çok... ...güzel şeyler. Efendim Mümini sevindirmenin çok çok... ...çeşitleri var. Parası olan... ...parasıyla sevindirir ama... ...hiçbir şey olmayan tatlı diliyle... ...güzel tavırlarıyla... efendim ...sevgisini ifade edecek davranışlarla o şeyi gönül almayı gene sağlayabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sevginin tahakkuk etmesine çok önem vermiş. Hadis-i şeriflerde tavsiye buyurmuş. Şey yapın diye. Sevgiye sevginin artması için tavsiyeleri var. O hadis-i şeriflerden bir, ikisini size nakledeyim. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ayşe anamız Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu teala hanı rivayet ettiğine göre e buyurmuş. Yani birbirinize hedişe, hediyeleşin. O zaman birbirinize karşı muhabbetiniz e, tabi ifade edilmiş olduğundan e, hediye yoluyla Şimdi, muhabbetiniz artar. Ha bak bu beni seviyormuş işte, da hediye verdi diye. O da ona hediye verir. Mümkünse hediyeyi hediyeyle tabi karşılamak lazım efendim e, ve e, tabi bunu da zarif bir şekilde yapmak lazım yani hemen anında birisi virüsü birisine verip o tek ona karşılığını verdiği zaman biraz tatsız oluyor yani ben senin hediyenin altında kalmak istemiyorum gibi bir tavır o da iyi olmuyor zamanını kollamalı fırsat kollamalı bu bana hediye vermişti o da bir zamanı gelince ona vermeli diye düşünüyorum şahsen ama hediyeleşmeyi efendimiz tavsiye ediyor hatta e, başka bir hası şerifi Tehadem ve hediyede suda ifol ve hezhe bu sadır buyurmuş hediyeleşin birbirinizle çünkü hediyeleşmek, hediye vermek verilen hediye sevgiyi kat kat arttırır ve insanın içinde, kalbinde, göğsünde efendim saklı olan çeşit çeşit efendim kinleri, kırgınlıkları, gavaili, ili giderir buyuruyor. Demek ki Müslümanlar birbirlerini çok sevecek, sayacak. Sevgisini selamla ifade edecek, misafa ederek ifade edecek, hediye vererek ifade edecek. Efendim e, bunların çok faydası var. Bazı kimseleri görüyorum hediyeyi kabul etmiyorlar. Böyle şey bir tavırda. Efendim, minnet altında kalmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Alamam. Almam filan diyor. Bu da doğru değil. Hediyeyi almak lazım. Mümkünse karşılığını münasip bir zamanda vermek lazım. Eğer parası yetmiyorsa, imkanı yoksa hediye versin. dua eder. Karşı tarafa o da hediyedir. Dua, duası da karşı tarafa fayda sağlar. Efendimiz hediyenin alınması verilmesine uygun görmüş ee, ve bir ifadesinde şöyle e, geçiyor. Efendim Men ekremehu ehuhul müslimu ve ikbal kerametahu inne mahiye kerametullah ila teruttu ala llahi kerametahu enes radiyallahu anh bu hadis-i şerif yani dikkatle dinleyin aklınıza kazın önemli men ekremehu ehun muslim her kime ki müslüman kardeşi bir ikramda bulunmuşsa feyakbal kerametahu o ikramını o arkadaşının kendisine yaptığı ikramı hediyeyi, ikramı kabul etsin. Yani reddetmesin, almazlık yapmasın demek yani. Ve inne mahiyye kerametullah. Çünkü verdiren Allah. O hediye, o ikram, o keramet Allah'tandır. Fela te rüddu alallahi kerametehu Allah'ın size o kulu vasıtasıyla gönderdiği o ikramı reddetmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki yani söyleyene değil Söyletene bak dediği gibi verene değil verdilene efendim hürmeten hediyeyi almak lazım. Hadis-i şerifte böyle anlaşılıyor. Efendim e, hatta başka bir hadis-i şerifte de i̇bn Ömer radıyallahu anhmadan açıkça beyan edilmiş. Yani kim kardeşine ikram ederse bir hediye bir şey efendim ikramda bulunursa o e, Allah'a ikram etmiş olur diye. Yani ikram eden karşısına ikramda bulunduğu zaman Allah'ın hoşuna gidecek bir şey yapmış oluyor. Allah'a ikramda bulunmuş oluyor. Diyelim ki bir elma ikram ediyor. Mesela yani, o hediye, o ikram Allah'a ikram edilmiş gibi çok muazzam bir e, şey oluyor, kıymetli bir şey oluyor. Ötekisi elmayı alacak çünkü o elmayı da Allah ona verdirtiyor. O da Allah'tan ona hediye. Alınan hediye de Allah'ın bir ikramı olmuş oluyor. Bu iki yönlü yani önemli. O bakımdan Müslümanlar hediyeleri birbirlerine karşı ikramları almalı. Ama karşılığında da mümkünse münasip bir zamanda karşılığını vermeli. Çünkü tehadir demek karşılıklı bu işi yapın demek. Bu şeydir... E, işleşlik fiilidir, müşareket fiilidir. Yani o sana versin, sen ona verin ki karşılıklı olsun. Hani şey diyeyim, bizim eskilerin tekerlemesi var, Rabbena, hep bana. Yani o tarzda tek yönlü olursa var gibi olur. Birisinin sömürmesi, ötekilerin sömürmesi gibi olmaması lazım. Dikkat etmek lazım. Efendim, o bakımdan ikramı almalı. Mümkünse karşılığı da şey yapmalı karşılığı da vermeye çalışmalı. Ne kadar güzel dinimizin emirleri. Çok şükür Rabbimiz'e bize İslam'ı nasip etmiş. Birisinden bir ikram gelirse Allah'ın ikramı, efendim Allah bize ikram etmiş gibi oluyor. Efendim biz birisine bir şey ikram edersek, Allah bize ikramda bulunuyor. Allah'a yapılmış bir ikram gibi oluyor. Her yönden güzel. Burada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Üzerine dikkatimizi çekmek istiyorum. Men اكرمه اخوه المسلم her kime ki Müslüman bir kardeşi efendim ikramda bulunursa her yakben olur. Onun ikramını kabul etsin. Keramet kelimesinin kullanışına dikkatinizi çekmek istiyorum. Kerameti biz ne manaya kullanırız? Evliyaullah'ın olağanüstü efendim yaptığı bir iş, şaşılacak bir iş. Yani peygamberlerin yaptığına bu his ediyoruz. Evliyaullah'ın olağanüstü işlerine de keramet diyoruz. Bakın burada keramet ne manaya kullanıyor? Her kime ki bir Müslüman kardeşi bir ikramda bulursa onun o ikram ettiği ikramını, ikram ettiği şeyi, eşyayı, kerameti yani kabul etsin. Keramet ikram manasına geliyor. Yani verilen, ikram olarak verilen bir şey manasına geliyor. Burada kerametin ne demek olduğunu iyice anlamış olsun diye kardeşlerimiz bu kelimenin kullanışında dikkatinizi çektim. Çekmek istedim. Efendim e, keramet aslında ikram edilen şey demek. Evliyaullah'a olağanüstü hallerde Allah'ın bir sevgisinden dolayı ikramı olduğundan ona keramet deniyor Yani dikkat edilirse büyükler o olağanüstü olayı o kişinin kendi zatına bağlamamışlar. Allah'ın ikramı olarak görmüşler. Allah o kulu seviyor, Allah okula ikram ediyor. O da olağanüstü bir şeyi ıshar ediyor, bir ikram olarak yapıyor. Onun için Allah'ın o ikramına keramet denilmiş oluyor. Yani kerametin anlamının doğru anlaşılması için önemli. Ben bir konuşmamda demiştim, her şeyi yapan Allahu Teala Hazreti'yle. Tabii bu çok doğru bir söz. Çünkü daha vela ve kuvveti illa Allah'tan başka güç kuvvet sahip yok. Her şeyi yapan Allah, evliya Allah'ın da kerameti Allah'ın ona bir ikramı. Allah onu nasip ediyor da ondan böyle oluyor. E, i̇şin kökünü bilmek ve her şeyin Allah'tan olduğunu anlamak bakımdan önemli. Evet. Azze ve sevgili kardeşlerimiz, sevgiden, muhabbetten, efendim musafahadan, ikrama derken, efendim böyle güzel güzel şeyler konuşmuş olduk. E, Müslüman'ın bir böyle Müslümana karşı sevgi arttırıcı şeyler yapması gerekirken bir de aksinin çok yanlış olduğunu gösteren efendim hadis-i şerifler var. Onlardan bir tanesini okumak istiyorum. Bu Ümame Hazretleri'nde ve diğer e, şeyde, kaynaklarda da başka efendim e, ravilerden rivayet edilmiş çok kaynakları var. Neseyi, İbn-i Mace, Taberani, Müslim İmam Malik, Ahmet İbni Hanbel rivayet etmiş o, bu hadis-i şerifi. Men iktata'a hakkam bi'in müslimin bi'yeminihi fakat evceballahu lehun nara ve harrama aleyhi cennet. Fakale recidum, ya Resulallah ve inkane şeyen yesira ve inkane kabiben min erak. Sadaka Resulallah, fîmâkâl, evkemâkâl. Bu hadisleri tabii tehditli, korkulu bir durumu bize anlatıyor. Yapmamamız gereken bir şeyi öğrenmiş olacağız. Onun için dikkatle dinleyelim. Kim? Bir Müslümanın, bir Müslüman kişinin hakkını yalan yere yemin ederek kesip alırsa efendim hakkını alırsa elinden koparıp kesip alırsa basıyor yemini yalan olarak Karşı tarafın hakkını gasp ediyor, haksızlık yapıyor. Birisinin malını, mülkünü, parasını hakkını böyle yeminle elde etmiş oluyor. Kim böyle bir şey yaparsa bir Müslüman kişinin hakkını yalan yeminle koparıp elinden çekip alırsa fakat evceballahu lehullar Allah ona cehennemde yanmayı vacip kılar. Yani adam cehenneme gidecek. Neden? Yalan yere yemin etti. Birinin hakkını yedi. Hakkını gasp etti. Hakkını çiğnedi. Haksızlık yaptı. Cehenneme gidecek. Ve harrama aleyhil cennete ve cenneti Allah okula haram kılar. Yani cehenneme sokar. Cenneti de ona haram kılar. Cenneti nasip etmez. Şimdi bu tabi yalan yere yeminin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Şimdi maalesef duyuyoruz. Mahkeminde gezen insanlar varmış. Birileri hemen geldiği yani bir zaman, ya içeride şahit lazım oldu, şahitlik yapar mısın? hemen çıkıyormuş, tanımadığı, görmediği halde, şu şöyledir, bu böyledir, efendim, yalancı şahitlik yapıyormuş. Evet, dünyada biraz para alıyorlar, adaleti şaşırtıyorlar, ama ahirette, efendim, bu yaptıklarından dolayı cehenneme mutlaka gelecekler, Müslüman olmasa da. Efendim cennet kendilerine haram olacak diye peygamber efendimiz bildiriyor. O halde demek ki haksızlık etmemek lazım. Yeminle de haksızlığı efendim böyle sağlamamak lazım. Efendim e, birisi sordu böyle bir durumda. Dedi ki ya Resulallah ve inkâne şey engesiyle az bir şey olsa da mı? Yani küçük bir şey aldı yani. Küçük bir yeminle azıcık küçük bir haksızlık yaptı. Az bir şey aldı. Aleve imkâne kadiben bin erak eğer efendim misvakten bir dal parçası bile olsa, yani misvak Arap ülkesinde bir çalının köküdür. Efendim şöyle olur, Bağda bahçede olmaz. Kökünü çıkarttığın zaman keser, kesersin ıslak bir kök ama güzel tel tel oluyor, Tertemiz oluyor efendim ve işlerin iş vücüsü gibi. Tabi bir şekilde fırçalanmasına yol açıyor. Fırçalanmakta kullanılmış peygamber efendimizin zamandan beri ve çok güzel temizliyor. Fırçadan çok daha sıhhatli olarak temizliyor. Ayrıca içinde bir asitleri söndüren madde olduğundan, antiseptik mikropları öldüren maddeler olduğundan, onu kullanan insanın diş etleri çok sıhhatli oluyor, dişleri pırıl pırıl oluyor. Yani ta 1400 yıl önceden ağız temizliği ve ağız küsendiği için kullanılan bir şey. Ama yani çok ucuz olduğundan çölde her yerde bulunan bir dal veya bir kök olduğundan onu misal veriyor Peygamber Efendimiz. Eğer misfaktan bir dal parçası bile olsa ne kadar az olursa olsun haksız yere yemin ederek bir insan birisinin öyle bir misvak parçasını bile almış olsa... Ona cen, cen, cehennem vacip olur, gerekli olur. Allah onu cehenneme sokar. Cehennemi ona vacip kılar. Cenneti de ona haram kılar. Yani efendim şey yapamaz. Cennete giremez. Demek ki Müslümanı üzmemek lazım. Hakkını yememek lazım. Haksızlık yapmamak lazım. Mahkemelerde yalan yere yeminler etmemek lazım. Bunlar çıkıyor. Allahu Teala Hazretleri bizi her türlü hatadan, kusurdan, günahtan böyle ahirette felakete uğramaya sebep olacak. işlerden, amellerden, icraattan korusun, uzak eylesin. Güzel şeyleri yapmak nasip etsin. Tabi ne yapmak lazım? Hatalı bir şeyler yapılmış önceden tevbe ve istiğfar etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın anhumanın e, rivayet ettiği bir hadis-i şerifte hemen ekser'e buyurmuş minel istiğfari cealallahu azze ve celle lehu min kulli emmin darıca ve min kullu dayıkın makhaca ve razakahu min hayşu la yahdesib kim istiğfari çok yaparsa yani estağfirullah el azim estağfirullah el azim ve etubi ilih allahum mavfirli ve hamdi filan gibi tevbe ve istiğfar sözlerini çok çok söylerse Allahu azze ve celle min külli hemmin her türlü sıkıntısından onu sevince, ferahlığa çıkartır. Emin min külli mahraca her sıkışıklıktan bir kurtuluş yerine ulaştırır, bir tasasını dağıtır, bir üzüntüsünü feraha çevirir, sıkıntıdan ferahlığa çıkartır ve ummadığı yerler onu rızıklandırır diye buyuruyor Efendimiz. Ahmet ibn Abi'de ve diğer kaynaklar rivayet etmiş. Demek ki Allah Teala Hazretlerine çok ve istiğfar edeceğiz. Evet, yapmış olduğumuz hatalar tabi, hatırımıza geldikçe, bu hadisler okudukça, bazılar dinlendikçe, Ramazan geldikçe, Kur'anlar okundukça insan kendi kendisini hesaba çekiyor. Efendim iyi insanların ne kadar iyi şeyler yaptıklarını, Peygamber Efendimizin ne kadar güzel şeyler tavsiye buyurduğunu öğrenince ah ben ömrümü boşa geçirmişim, nice hatalar etmişim diye üzülüyor. Tabi tevbe ve istiğfar etmesi lazım. Tevbe ve istiğfar ederse üzüntüsünü Allah değiştirir. sevince, Sıkıntısını değiştirir. Ferahlığa, genişliğe çıkartır. bu Umadığı yerden rızıklandırır. Günahlarını da, günahlarını da bağışlar. Sevdiği kul eder. Tevbe ve istiğfar kurtarıyor kulu. Onun için tevbe ve istiğfarı çokça şey yapalım. Aziz sevgili kardeşlerim. Her zaman da söylüyorum, bakın bu hadis-i şeriflerin hepsi e, dervişliği takviye ediyor. Dervişliğin doğru olduğunu gösteriyor. Bazıları çıkıp bunları inkar ediyorlar ama hadis-i şerifler öyle değil. Ya hadisleri bilmiyorlar ya dinin özünü anlamıyorlar. Ebu Günev'in radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bir hadis söyleyeceğim. Yani bütün ravileri çok güvenilir insanlardır diye de özelce, özel olarak arkasına yazmış. Efendim Gümüşhanevi hocamız rahmetullahi aleyh. ''Men eksere fakat Allah fakat beri eminenlifar.'' Kim Allah'ın zikrini çok yaparsa münafıklıktan beraat eder. Münafıklık onun üzerinden izale olmuş olur. O kimse artık münafık olma durumuna asla sokulamaz. O durumda düşünülemez. Münafıklıktan kurtulmuş olur. Demek ki Allah'ın zikrini çok yapıyoruz. Allah diyeceğiz, ''La ilahe illallah'' diyeceğiz. Allah, elhamdülillah diyeceğiz. Efendim daima e, zikirle vakit geçireceğiz. Yunus evre rahmetullahi aleyh, ne kadar güzel söylüyor. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilim. Evliya'ya uğramaz ise yolun. Göçlü kervan altın dağlar başında diye yani e, zikretmeyi şey yapıyor. Yunus'u seviyoruz. E, sözlerini de severim. Çünkü hadisi şerif ömrümün. Mevlana'yı seviyoruz. Sözlerini ve yolunu da severim çünkü hadis-i şerife uygun. Peygamber Efendimiz'i seviyoruz. Hadis-i şerifleri bunlar. O halde kendi kafasından bazı insanlar İslam'ı yanlış yorumlamasınlar. Hadislere Efendim şeyler söylemesinler. Halkı şaşırtmasınlar. E, dinin özü Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlaşılır. Hadis-i şerifleri ihmal eden göz ardı eden kimse dinin özünü anlayamaz, şaşırır, sapıtır. Efendim, modernist olacağım derken, efendim, anarşist olur. Din, dini bakımdan anarşist olur. Dini anarşiye sürükleyen, Müslümanların kafasını karıştıran, efendim, eski alimlerin sözlerine aykırı, abuk sabuk şeyler söyleyen kimse durumuna düşer. Allah'ta u e, bizi zikrinden, şükründen, tövbesinden, istiğdarından efendim, Onların faydalarından istifade edenlerden eylesin. Böyle inkar edip de efendim yanlış yollara sapanlardan eylemesin. Öz ve sevgili kardeşlerim. Bir de efendim Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini söyleyerek dinimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren hadisi şeriflerden yine bir tanesi. Yani duydukça dinimizin ne kadar çağlar üstü olduğu herkes anlasın diye bu son hadi şerifte okuyup bitirmek istiyorum tamamul bir en ta etfi amel alaniye kısaca böyle buyurmuş peygamber Efendimiz yani bir ne demek ikire harfiyle bir Efendim ne demek el bir Efendim iyilik demek Tamamul bir iyiliğin en olgun en mükemmel şekli demek neymiş? en mükemmel iyilik iyiliğin en yüksek derecesi neymiş. En ta'amele fissir ve amelel alâniye. hiç kimse yokken gizlide herkesin karşısındaki gibi yaptığın, kendine çeki düzen verip yaptığın gibi hareket etmendir. Yani alaniye aleni olarak, alaniye aleni olarak demek. Alâniye olarak insanların karşısında yürürken, otururken, konuşurken, yemek yerken herkes nasıl dikkat ediyor? Yemezse içmezse insanlar ayıplar diye insanlara önem verdiği için yanlış bir şey yaparsam kınanırım ayıp olur falan diye çekiniyor. İnsanları sayıyor. E şimdi bu herkesin karşısında böyle yapıyor. Yalnız kaldığı zaman ne yapıyor? Önemli olan o. Bizim dinimiz diyor ki eğer yalnız kaldığın zaman gizli de aleni olan zamanda değil de halktan uzakta olduğun zamanda da iyilik yapabiliyorsan işte asıl iyilik odur. İyiliğin en kamil şekli öyledir diye buyuruyor. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizi gördüğünü hatırda tutalım, hatırdan çıkartmayalım. allah Teala Hazretlerinin e, huzurundayız. Efendim allah Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazırdır. Yaptıklarımızı görüyor, söylediklerimizi görüyor, kalbimizden geçenleri biliyor, niyetimizi biliyor. İyi insan olalım. Yalnızken de, polis varken de, müfettiş varken de, Halk varken de, hiç kimse yokken de, kimse görmeyecekken de, gecedeyken de, tentağdayken de efendim halimiz daima güzel olsun. Kötü şeyler yapmayalım, iyi şeyler yapalım. Ee, her zaman her zaman sevap kazanalım. Ömrümüz hayırla, sevapla geçsin. Rabbimizin huzuruna şu dünya imkanını başarmış olarak, sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Mevlamız bizi cennetiyle, cemaliyle müşerif edesin. Allah hepinizden razı olsun, cumanız mübarek olsun, ibadetlerinizi yapın, cumalarınızı kılın, yasinlerinizi okuyun, tesbihlerinizi çekin, bizi de duadan unutmayın. Hepinize gönüller dolusu sevgiler, selamlar, dualar ve temenniler. selam Aleyküm ve Rahmetullah ve berkâh.